15 tarihinde istiğfar, dua ve zikrin hakikatinde derinleşerek karanlığı aşan Hazreti Yunus Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de kendi adına bir sure nazil olmuş bulunan Hazreti Yunus Aleyhisselam, Asur devletinin başkenti olan Ninova halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Milattan önce 8. asırlarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Babası Metta isminde salih bir insandır. Yunus Aleyhisselam Ninova'da doğup büyümüş, 30 yaşına gelince Hak Teala onu peygamber olarak vazifelendirmiştir. Hazreti Ali Radiyallahu Anh buyur: Yunus Aleyhisselam 30 yaşında peygamber oldu ve senelerce kavmini imana çağırdı. Peygamberli hususunda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Muhakkak Yunus'a gönderilen peygamberlerdendi. Es-Saffat 139. Onu yüz bin kişiye peygamber olarak gönderdik. Ve hatta artıyorlardı. Es-Saffat 147. Habibim, biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve nitekim İbrahim'e İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbaht'a torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vay ettik. Davud'a da zebur verdik. Ennisa 160. Ninovalılar. Ninova ahalesi putlara ve heykellere tapıyorlardı. Çok zalimdiler Yunus aleyhisselam tevhide davet etmeye başlayınca Kendisine sadece iki kişi iman etti Biri alim ve hakim Öteki abid ve zahit. Diğerleri Hazreti Yunus'a Aramızda bu kadar kahin alim ve sanatkarlarımız varken Sen tek başına ortaya çıkıyor Atalarımızın yolunun yanlış olduğunu söylüyorsun Tanrılarımızı inkar ediyorsun. Sen kimsenin alışkın olmadığı hükümlerle ayağımızı mı bağlamak istiyorsun?" dediler. Ancak bu sözlerle de yetinmeyip Yunus Aleyhisselam'a türlü eza ve cefada bulundular. Hazreti Yunus ise onların yaptıklarına tahammül ve sabır gösteriyor, kendilerini yine merhametle tevhide davet ediyor. Allah'ın azabının çetin olduğunu hatırlatıyordu. Fakat onlar bu ikazlara gülüp geçtiler. Bir kişinin hatırı için azap gelip herkesi mahvedecekse müsaade et bu azap gelsin dediler. Yunus Aleyhisselam kavminin küfürdeki bu inatçı hallerine son derece üzüldü. Daha fazla dayanamayıp İzni ilahi beklemeden aralarından ayrıldı. Yoldayken Cenab-ı Hak vahyetti. Ey Yunus geri dön. 40 gün daha onları imana davet et. Bu emir üzerine Yunus Aleyhisselam tekrar kavminin yanına döndü. Allah'ın emir ve azabını haber verdi. Yine uslanmadılar. Vaat edilen günlerden 37 gün geçtiğinde kavmi hala imana gelmemişti. Hz. Yunus o halde üç güne kadar başınıza gelecek olan azabı bekleyin. Bunun alameti olarak da önce benizlerinizin sarardığını göreceksiniz dedi. Ve yine emir ilahi bekleyemeden büyük bir üzüntüyle aralarından ayrıldı. Bu terk ediş ne ilahi vazifeden kaçma ne de bu vazifeyi verene baş kaldırmaydı. Sadece yüce davete uymayan asi bir kavimden uzaklaşmaydı. İman, teve ve af. Derken Yunus Aleyhisselam'ın haber verdiği gün gelip çatmıştı. Azabın habercisi olarak da bütün ninvaların benzeri saralmış, ve renkleri uçuklaşmıştı. O an her şeyi anladılar. Birbirlerine işte Yunus'un haber verdiği azap alamettim. Biz onun bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik diyerek gelen azaptan büyük bir korkuya kapıldılar. Gökyüzü kararmaya başladı. Herkes feryat halindeydi. Çaresizce bir ümit kapası aradılar. Birbirlerine eğer Yunus aramızda ise korkmayın. Şayet gitmişse azap bizi helak edecektir dedi. Son derece pişman olmuşlardı. Yürekleri yaptıkları yüzünden nedamette dolup taşıyordu. Çünkü azabı ilahiyece yaklaşmıştı. Ne yapacaklarını bilemez bir halde, büyük bir tevbe iştiyaki içerisinde salih bir zata koştular. O da henüz azabın gelmesine iki gün var. Şimdi şu yüksek tepeye, tevbe tepesine çıkın birbirimizle helalleşerek gasp ettiğini hakları sahiplerine iade edin. Ardından Yunus'un Rabbi için kurbanlar kesin ve bundan büyük küçük, zengin fakir herkes yesin. Sonra başlarınızı açarak Ey Yunus'un Rabbi! Biz tevbe ettik. Sana inandık. Yunus'un peygamberliğini de kabul ettik. Yunus'u bulduğumuz an Ondan senin emir ve yasaklarını öğrenip tatbik edeceğiz diye yalvarın dedi. Niravallar gözyaşları içerisinde bütün bu söylenenleri gene getirdiler. Allahu Teala da Rahman ismi şerifiyle onların tevbelerini kabul etti ve azab-ı ilahi üzerlerinden kaldırıldı. O gün cumalık aşure günüydü. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Hiçbir şehir ailesi yoktur ki yeis halinde iman etmiş olsun da bu imanı ona fayda versin. Ancak Yunus kavmi müstesnadır ki bunlar iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvalilik, perişanlık, azamın uzaklaştırıp giderdik ve onlara ecelleri gelinceye kadar yaşatıp faydalandırdı. Yunus 98. İmansızlıkları sebebiyle helakete doğru çağrılıp da tevbe ederek kurtulan tek kavim Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir. Bu lütfu ilahinin farklı bir tecellisidir ve Yunus suresinin pek çok ayeti kerimeleri rahmeti Rahman'ın azabı ilahiden daha ziyade olduğunu beyan eder. Ayet-i kerimede buyuruyor: Zünnun da zikretti. O öfkeli bir halde geçip gitmişti. El-Enbiya 87 Zünnun Hazreti Yunus'un lakabıdır. Balık sahibi manasına gelir. Ona bu lakap kendisini balık yuttuğu için verilmiştir. Yunus Aleyhisselam şehirden ayrılınca Dicle nehrinin kenarına geldi. Bir gemiye bindi. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Hani o? Dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Esafat 140. Gemi hareket ettikten bir müddet sonra suyun ortasında durdu. Onu bir türlü yürütemediler. Batacakları endişesiyle durumu uğursuzluk sayarak gemide günahkar birinin olduğunu düşündüler. Bunun kim olduğu hususunda kura çektiler. Kura Hazreti Yunusa çıktı. O da başına gelen bu işin bir imtihan olduğunu fark ederek tevekkülle evet o asi kul benim dedi. Ancak gemidekiler onun halinden salih bir kimse olduğunu anlayarak kurayı birkaç defa yenilediler. Fakat hepsinde de netice Yunus aleyhisselama çıktı. Nihayet çaresiz bir şekilde herhalde bu kulun bir suçu olmalı diyerek Hazreti Yunus'u suların içine bıraktılar. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Gemide olanlarla karşılıklı kurağı çektiler de Yunus kaybedenlerden oldu. Es-Saffat 141 O bizim kendisini asla sıkıntıya uğratmayacağımızı zannetmişti. El-Enbiya 87 Yunus kendini kanayıp dururken onu bir balık yuttu. Es-Saffat 142 Artık Hazreti Yunus bir balığın karnındaydı. Orası karanlık bir yerdi. Kendisi henüz canlıydı ve şuuru da yerindeydi. Cenab-ı Hak balığa Yunus'u yaralamamasını ve onun kemiklerine zarar vermemesini emretti. Yunus Aleyhisselam ilahi takdire rıza göstererek Rabbine teslim oldu.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 bu sırada balığın karnında bazı sesler işitti. Bunun ne olduğunu merak etti. Allah-u Teala da kendisine balığın karnında olduğunu vahyetti ve şöyle buyurdu. Ey Yunus! Bu sesler denizde zikreden canlıların sesidir. Hazreti Yunus içinde bulunduğu bu zor ve sıkıntılı şartlar altında bile her zaman olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve zikirden geri kalmamaya gayret İstihbar ve duayla meşgul oldu. Melekler onun durumuna müttali olduklarında kendisi hakkında Allah'a şefaatte bulundular. Nihayet Cenab-ı Hak Hazreti Yunus'un da senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye çokça tespih üzerine bu mübarek peygamberin işlediği zelleyi affet. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik. Ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. El-Enbiya 88 Bu affın yegane sebebi Yunus Aleyhisselam'ın çokça tesbihiydi. Eğer Allah'a tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dileyecekleri güne kadar onun karnına kalardı. Es-Saffat 143-144 Yunus Aleyhisselam, Rabbini zikretmesi, hatasını idrak etmesi ve tevekkülü sayesinde kurtulmuştur. Bu hali kendisi için büyük bir rahmet ve nimet vesilesi olmuştur. Mühim bir husustur ki, Yunus Aleyhisselam, kavminin helakı için verilen 40 günlük mühlete 37 gün sabretmiş, 3 gün sabredememişti. Buna mukabil, Allahu Teala da onu balığın karnında, sabır taliminden geçirmek gibi büyük bir imtihana tabi tutmuştur. Sonunda Hz. Yunus'u içinde yüce bir emanet gibi taşıyan balık Allah'ın emriyle onu sahile bıraktı. Cenab-ı Hak buyurur. Halsiz bir vaziyette kendisini dışarıya çıkardı ve üstüne gölge yapması için kabak türünden geniş yapraklı bir nevat bitirdik. Es-Safat 145-146 Balık onu çıkarıp sahile bıraktığında Yunus Aleyhisselam zayıflamış, bitkin, hasta ve himaye muhtaçtı. Vücudu pelti halindeydi. Havada oldukça sıcaktı. Allahü Teala onu güneşin yakıcı ziyasından koruyacak geniş yapraklı bir bitki bitirdi. Onun gölgesinde türünden bir haşerat da yoktu. Ayrıca Cenab-ı Hak bu bitkiden Hazreti Yunus'a süt damlattı. Hazreti Yunus, Kendisini toparlayınca Ninova'ya yöneldi. Şehre yaklaştığında bir çobana rastladı. Kavminin halini sordu. Çoban olanı biteni anlattı. Kaminin iman edip tevekar olduğunu ve böylece Allah'ın kendilerini affettiğini bilirdi. Şimdi herkesin Yunus Aleyhisselam'ın ilahi emirleri bildirmek üzere gelmesini beklediğini söyledi. Hz. Yunus'un döndüğünü haber alan kami, Hemen onun yanına geldiler. O esnada Yunus Aleyhisselam namaz kılmaktaydı. Namazdan sonra kendisini hasretle kucaklayıp özür dilediler. Hazreti Yunus da af ve müsaade ile davranarak onlara Allah'ın emir ve yasaklarını öğretti. Bundan sonra kâmi Allah ve Peygamberi itaat halinde mesut ve iyilik üzere bir hayat yaşadılar. Ayet-i kerimede buyurur. Sonunda ona iman ettiler. Bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık. Es-Saffat 148 Hak bir davanın sahiplerine sabırlı, sakin ve azimli hareket etmek düşer. Yunus Aleyhisselam kavminden son derece bizar olduğu için eliminin şiddeti sebebiyle ilahi vahi bekleyemeden oradan ayrılmıştı. Bu ise bir bakıma sabırsızlık ve acelecilik olmuştu. Zor şartlar içerisinde bile olsa böyle bir davranış kendisi için bir zelleydi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Mekke müşriklerinin zulüm, eziyet ve cefalarına tahammül etmiş, hicret hakkında ilahi emir gelinceye kadar sabırla beklemiştir. Allah-u Teala da aynı zamanda bir dua mahiyetinde olan İsra suresinin 80. ayetinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle izin verdi. Ve şöyle niyaz et, Rabbim gideceğim yere dürüstlükle girmemi sağla. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. Cenab-ı Hak Yunus aleyhisselamın kavmini izinsiz terk etmesi sebebiyle de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Risalet vazifesindeki sıkıntılara sabretmesi hususunda şöyle buyurmuştur. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbinin niyaz etmişti. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o, mutlaka kınanacak bir halde ıssız bir diyar atılacaktı fakat ardından Rabbi onu seçti, vahiy verdi ve onu salihlerden kıldı. el Kalem 48:50. Yunus Aleyhisselam Allah'ı çok zikredenlerden olduğu için balığın karnında kıyamete kadar kalmaktan kurtulup dışarı çıkarılmaya layık görülmüştür. Bu sebeple ayeti kerimede halsiz, hasta bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık buyurmuştur. Kalem suresinin 49. ayeti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından dışarı çıkarılmayı hak ettikten sonraki durumuyla alakalıdır. Bu ayeti kerimeden anlaşılan manaya göre eğer Allahu Teala Hz. Yunus'un tevbesini kabul ederek yeniden vahyetmek suretiyle onun tebliğ için kavmine tekrar göndermeyi mürade etmeseydi elbette o, oşa gitmeyecek bir durumda ıssız bir yere bırakılacaktı. Lakin tevbesinin kabulüyle affa mazhar oldu ve kurtuluşa er. Artık balığın karnından hiçbir nebat ve binanın olmadığı bir yere çıkarıldığı zaman o kınanmış ve fena bir halde değildi. Saffat suresinde belirtildiği gibi maddi bir halsizliğe duçar olsa da Rutfu ilahiye nail kılınarak kısa zamanda şifaya buldu. Sıhhati kendisine iade edildi çünkü o Çünkü o Rabbinin affına ve merhametine nail olmuş ve seçilmiş salih bir peygamberdi. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından alınacak ibretler 1 Tebliğde titizlik, sebat ve sabır 2 Zikir ve istiğfarın ehmiyeti. 3. İhlasla yapılan tevbenin kabul olmaz. 4. Sekerat halindeki tevbenin yalnız Yunus Aleyhisselam'ın kavmine mahsus olarak kabul edilmesi Ancak bu sekerat hali tam bir sekerat halinde değildir Çünkü Yunus Aleyhisselam'ın kavmi tevbe ettiği zaman henüz azap gelmemiş Sadece azabın emareleri belirmişti onlar da Hazreti Yunus'un hiç yalan söylemediğini düşünerek vaat ettiği azabın muhakkak geleceğini anlamışlar ve derhal tevbe etmişlerdi. Oysa diğer hayak edilen kavimlerdeki durum böyle değildir. Mesela Firavun'un imanı azabın tahakkukundan sonradır ki tam bir yeisali olduğu için makbul olmamıştır. Yunus Aleyhisselam'ın fazileti hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri için bir tevazu ifadesiyle birlikte şöyle buyurmuşlardır. Hiçbir kula Yunus bin Medda'dan daha hayırlıym demek yakışmaz.